134. Bölüm Aradan bir aya yakın zaman geçtiği halde bu konuda bir vahyin gelmemesi üzerine Peygamber Efendimiz kadınlı erkekli birkaç kişiden bu konu hakkında bilgi aldı. Bunlar Ayşe'yi pek yakından tanıyan, yanına rahatça girip çıkanlardı. Peygamber Efendimizin hanımları olan Hafsa, Ümmü Selem ve Zeynep hanımlardan her biri yani bir Allah biz onun bir fenalığını görmedik dediler. Hüsame bin Zeyd, "Ya Resulallah, ailen hakkında bildiğimiz hep iyiliktir. Sen ona sahip ol." cevabıyla mukabele etti. Durum Ali İbni Ebu Talib'e soruldu, ''Hazreti Ali, ey Allah'ın Resulü, kadın çok, sen onun yerine bir başkasını bulabilirsin. Cariyeden de durumu araştırsan iyi olur. O doğru olanı söyleyecektir.'' dedi. Berire adındaki cariye çağrıldı. Ayşe hakkında neler söyleyeceksin?'' denildi. Güya doğruyu söyletmek üzere Hazreti Ali, cariyeye birkaç tokat indirdi. ''Doğru olanı Resulullah Efendimiz'e anlatacaksın.'' diyordu. Cariye, ''Vallahi onun sadece iyiliğini söyleyebilirim. Ona bir kusur bulamayacağım. Şu kadar ki hamur yoğurduğum zaman bazen ona vermesini söylerdim. Halbuki o uyur kalır, keçi de gelir hamuru yerdi.'' dedi. Hz. Ali'nin bu davranışı Hz. Ayşe tarafından hiç de iyi karşılanmayacak ve ileride meydana gelen Cemel Savaşı'na kadar süren bir anlaşmazlığa sebep olacaktı. Resulullah Efendimiz son olarak Hazreti Ömer'in fikrini sordu. Ya Nebiyallah, Ayşe'yi sana nikah eden kimdir? Allah Teala'dır. Seni aldatacak, fenalık yoluna sapacak bir kadını, Allah Teala'nın sana nikah edeceğini umuyor musun? Büyük Ömer bu cevabı verdikten sonra yüzünü göklere çevirdi. Allah'ım! ''Seni her türlü kusurdan uzak bilirim. Bu büyük bir iftiradır.'' dedi. Bu ses samimiydi. Bu ses, müşrikken bile riyakarlığın kirletemediği bir kalbin duygularını ifade ediyordu. Halbuki Hz. Ayşe gözden düşerse kendi kızı Hafsa itibar kazanacak, Resulullah Efendimiz'e olan yakınlık bir derece daha artacaktı. Fakat ortada çiğnenmesi caiz olmayan bir hak vardı. Ebediyete kadar sürüp gidecek olan büyük şerefi kendine garanti edecek bir adalet duygusu vardı. Zaman, büyüklüğü göstermenin gerçek bir vazife olduğu zamandı. Resulullah Efendimiz'e yapılacak en büyük iftira yapılmıştı. Onu en büyük insana yakışır şekilde karşılamak lazımdı. Bu büyük vazifeyi yapabilmek için de ancak... Hattabın onunla boy ölçüşecek, onunla kıran kırana güreş atabilecek hiçbir yiğit anasından doğmamıştı. Kıyamete kadar da doğmayacaktı. Hasan bin Sabitlerin, Misdah bin Esaselerin, Hamle binti Cahşların, Saat bin Ubadelerin soyunduğu ve ayak güreşlerini kaybettiği er meydanında o başa soyunmuş, başı kurtarmıştı. Bu büyüklüğün ödülünü kainatı yaratan Yüce Mevla bizzat kendi verecekti. Bu mükafatın bir belgesi olarak Ömer'in dilinden dökülen Sübhaneke cümlesini harfi harfine Kur'an'ında indirmek suretiyle onun da erişilmez büyüklüğünü kitabında ebedi bir şeref levhası olarak tespit edecekti. O günlerde Ebu Eyüp Ensari ile hanımı Ümmü Eyüp arasında Şöyle bir konuşmanın geçtiği nakledilir. Halkın Ayşe hakkında neler söylediğini işitiyor musun ey Ebu Eyüp? Evet işitip duruyorum. Peki ne diyorsun bu işe? Sen olsan orada böyle bir günahı işler miydin? Ümmü Eyüp irkildi. Allah korusun asla yapmazdım. Şunu bilesin ki karıcığım Ayşe senden daha hayırlı bir kadındır.'' Bu danışma ve araştırmadan sonra Fahri Kâinat Efendimiz mescitte ayağa kalktı. Cemaate hitaben şunları söyledi. Ey insanlar! Neler oluyor bir takım kişilere? Kalkıyor bana ailem hakkında eza ve cefa ediyorlar. Onlar hakkında doğru olmayan şeyleri söylüyorlar. Ben ailem hakkında sadece iyilik biliyorum. Şer ve fesat bilmiyorum. Sonra bu işi bir adam hakkında söylüyorlar ki ben onun sadece iyiliğini bilmekteyim. Evime girdiyse mutlaka benimle beraber girmiştir. Evz kabilesinin reisi Üseyd bin Hudayr ayağa kalktı. Ya Nebiyallah seni üzen bu adamlar Evs kabilesindense bildir hemen hakkından gelelim. Eğer kardeşlerimiz olan hazreçlerdense onların da dersini verelim. Gerekirse boyunlarını vuralım. Hazreç kabilesinin reisi Sa'd bin Ubadi ayağa kalktı. Hal etmişsin. Onların boyunlarını vuramazsın. Hem bu sözü sen onların hazreçten olduğunu bildiğin için söyledin. Eğer senin kabilenden olsaydı bunları söyleyemezdin.'' diye bağırdı. Sa'd bin Ubade'nin bu rezaleti çıkaranların kendi kabilesinden olduklarını bile bile ses çıkartmaması da neyle açıklanabilirdi? ''Asıl halt eden sensin münafık adam. Kalkmış burada münafıkları koruma mücadelesini veriyorsun.'' Bu sözler mescidin içinde... Ve Fahülmürsel'in Efendimizin huzuru saadetinde geniş ölçüde bir münakaşanın başlamasına sebep oldu. Resulullah Efendimiz araya girip iki tarafı susturmasa eski günlerden biri yaşanacak ve kılıçlar çekilmiş olacaktı. Mescette Efendimizin dile getirdiği bu konu yine orada kapanmış oldu. <Gülüyor> Efendimiz bu defa Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti. Ayşe hala ağlıyordu. Ey Ayşe! Halkın söyledikleri sana kadar ulaşmıştır. Allah'tan kork. Şayet bir fenalık işlediysen Allah'a tevbe et. Allah Teala kullarından gelen tevbeleri kabul eder. Gözyaşları daha da artan Hazreti Ayşe, mahzun gözlerini anasına babasına çevirdi. Onlar da mahzundu tek kelime söyleyecek halde değildiler. Benim adıma Resulullah Efendimiz'e cevap versenize ana ve baba her ikisi de ''Vallahi ne cevap vereceğimizi bilemiyoruz.'' dediler. O zaman Hazreti Aişe Peygamber Efendimiz'e döndü. ''Vallahi o dediğin şeyden dolayı Allah'a tevbe edecek değilim. Şundan eminim ki Allah Teala benim böyle bir suçtan uzak olduğumu biliyor. Şayet ben insanların söylediklerini ikrar etsem hiç hoş olmayan bir şeyi kabul etmiş olacağım. İnkar ettiğim müddetçe de siz bana inanacak değilsiniz. Ama ben Yusuf peygamberin babası ne dediyse onu diyeceğim. Bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin söylediğiniz şeye karşı yardımı istenilen de Allah Teala'dır. Hazreti Ayşe sözlerini bitirdi. Aradan pek kısa, birkaç nefeslik bir zaman geçmişti ki, birden Resulullah Efendimiz'i vahiy halisları verdi. Elbisesinin bir kısmı yüzüne örtüldü. Başının altına bir yastık konuldu. Gelmekte olan vahyin, Hazreti Ayşe ile ilgisi olması pek muhtemeldi. Fakat onda korku ve telaş yoktu. Allah Teala suçsuz kuluna suç yüklemezdi ki. Bu arada Hazreti Ayşe babasını, anasını gözen geçirdi. Daha sonraları bu hatırasını anlatırken onları hemen canları çıkacak derecede heyecanlı halde gördüğünü söylemiştir. Seyyidül Enbiya efendimizden vahi hali sıyrıldığı zaman alnında iri ter damlaları birikmişti. Eliyle alnını kurularken Müjdeler olsun ey Ayşe Allah Teala senin tertemiz olduğunu bildirdi, dedi. Ben de Allah Teala'ya hamd ederim cevabını verdi. Efendimiz gelen ayetleri okuyarak onları sevinç gözyaşlarıyla baş başa bıraktıktan sonra mescide girdi ve Nur Suresinin şu ayetlerini orada bulunan müminlere okudu. O uydurma haberi size getirenler içinizden bir cemaattir. Siz, bu iftirayı hakkınızda kötü bir şey sanmayın. Doğrusu o sizin hakkınızda hayırlıdır. Onlardan her biri için kazandığı ve cezasını çekeceği bir günah vardır. İçinizden o iftiranın büyüğünü üzerine alan için büyük bir azap vardır. Onu işittiğiniz vakit özellikle mümin erkek ve kadınlar kendi vicdanlarında hüküm vererek bu apaçık bir iftiradır demeli değil miydi? Bu iftira yapanlar dört şahit getirmeli değil miydi? Madem ki onlar bu şahitleri getiremediler, o halde onlar Allah yanında yalancı kimselerdir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın fazl ve rahmeti üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu yaygaradan dolayı sizi herhalde çok büyük bir azap çarpardı. Hani onu dilden dile dolaştırıp hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıyor, ve Allah yolunda büyük bir günah olduğu halde onu önemsiz bir şey sanıyordunuz. Onu duyduğunuz zaman bunu söylemek bize yakışmaz. Sübhanekehaza bühtanün azîm, Allah'ım seni her kusurdan uzak biliriz. Bu büyük bir iftiradır demeniz lazım gelmez miydi? Eğer siz iman eden kimselerseniz Allah böyle bir şeyi ebediyen dönmemenizi size tavsiye ediyor ve size ayetlerini açık açık bildiriyor. Allah her şeyi bilendir. Hikmet sahibidir. Hakkınızda Allah'ın inayet ve rahmeti olmayaydı, haliniz neye varırdı? Allah çok şefkatli, çok merhametli olmayaydı. Ne hale düşerdiniz bir düşünün. Ey iman edenler! Şeytanın yolundan gitmeyin. Her kim şeytanın gittiği yola giderse azar. Çünkü o hayasızlığı Kötü olan şeyi emreder. Allah'ın hakkınızda inayet ve rahmeti olmayaydı, içinizden hiçbiri ebediyen temize çıkmazdı. Ancak Allah'tır ki dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Resulullah Efendimiz ayetleri okuyup bitirdiği zaman pek çok vicdan bir aydır sürüp gelen bu mesele karşısında kendi durumunu düşünmeye başladı. Azrəti Ömer'in yolunu tutan ve tertemiz gönlünü yine aynı berraklığıyla aynı saflığıyla tertemiz bulundurmayı başaranlar vardı. Bunlar ne halk arasında ne de sadece Cenabı Mevla'ya malum olan gönüllerinde bu çirkin dedikoduya yer vermiş değillerdi. Büyük bir imtihanı başarmış olmanın mükafatını bu imtihanı yapan Yüce Mevla'dan en muhtaç olunacak bir günde güle güle alacak, gerçek manasıyla memnun edilecekti. Bu arada imtihanda kaybeden, daha önce işlemeyen vicdanı şimdi harekete gelenler de vardı. Bu hanım böyle şeyler yapacak çeşitten olsaydı Nebi Zişan Efendimiz ona bu derece kıymet verir miydi diyememenin acısını duyuyorlardı işlerinde. Resulullah Efendimiz'in emriyle Hassan bin Sabit ve Mistah bin Esase, halk arasında açıkça didikodu yaptıkları çirkin bir iftirayı tertemiz bir hanıma yakıştırdıkları için yatırıldılar ve seksener değnek vurulmak suretiyle cezalandırıldılar. Bu ceza halkın gözleri önünde icra edildi. Ayrıca Peygamberimiz'in hanımı olan, Hazreti Zeyneb'in kız kardeşi hamlede kadınların önünde aynı cezayı çekti. Bu iftirayı ortaya atarak fitne ocağını uyandıran İbn-i de aynı cezayı çekenlerdendi. Ayrıca onun hakkında bu cezayı bildiren Nur suresinin 4. ayetinin emriyle bir daha şahitliğinin asla kabul edilmemesi cezası da uygulanacaktı. Aynı cezanın Üç Müslüman hakkında uygulanıp uygulanmadığını bilmiyoruz. Çünkü İbn-i Selül bu iftirayı ortaya atandı. Diğerleri ise aslı olup olmadığını bilmeden bu iftiranın peşine düşmüşlerdi. Bu mesele hakkında bir şair şunları söyledi. Muhakkak ki Hasan, Hamle ve Misah o çirkin, fena sözü söyledikleri zaman layık oldukları cezayı tattılar. Yüce Arş'ın sahibini kızdıracak, Acı bir cezaya uğratıldılar. Hasan yaptıklarına pişman olmuştu. Dilini tutamadığı için üzülmüş ve daha sonra Hz. Ayşe hakkında söylediği bir şiirde şöyle demişti. Onun kabilesi, Lüey bin Kâb'dan gelen, yüce himmetli, şerefleri daim olan, üstün, seçkin bir kabile. O, terbiyeli bir hanımdır. Allah onun tabiatını hoş kılmış her fenalıktan, her kötülükten temiz olarak yaratmış. Namus ve iffet sahibi, evine bağlı, hiçbir şüpheyle kirlenmemiş, kalbi temiz olanların gıybetini yaparak, etini yemekten çekinir. Ben sizin anlattıklarınızı her ne kadar söylemişsem de, bunu içimden gele gele söylememişimdir. Bu nasıl olur ki, benim Resulullah'ın ehli beytine olan sevgim, meclislerin süsü olacaktır? Söylenmiş olan söz, onlara bulaşacak değildir. Bu ancak bir dedikoducunun lafından ibarettir. resul Ekrem Efendimiz Hz. Ebu Bekir'i buldu. Kızına yapılan iftira sonucu bir aydır tam bir dünya cehenneminde kalan bu nurlu yüzlü zata Allah'ın şu emrini okudu. İçinizde fazilet ve servet sahibi olanlar, akrabasına, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere yardım etmemek üzere yemin etmesinler. Affetsinler, hoşgörüyle karşılasınlar. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah, mağfiret sahibidir, merhamet sahibidir. Bu ayet özellikle, Hz. Ebu Bekir için gelmişti. Bir an düşündü Hazreti Ebubekir. Allah Teala mümin olanıyla, olmayanıyla bütün insanların rızkını veriyor. Kendi zatını inkar etmesini hiç hesaba katmadan sayısız nimet yağdırıyordu. Allah yolunda olan büyüklere de bu yolda hareket etmek, bu edebin sahibi olmak yakışırdı. Allah Teala kendisiyle